Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyo'na Perişan FM Perişan FM Ramazan Özel programını iftiharla sunar. Perişan, Perişan Efem, Radyoda Türk Sineması Ramazan Özel. Evet, geçen bölüm Ramazan ayını fırsat bilerek toptan gıda işine girip Mal stoklayıp kara borsacılık yapmak için plan yapan tacı ne yapıp çiftesik paşayı kandırmış. Ve Üsküdar merkezde hemen tüp geçitinin ayağında büyük bir gıda toplancı mağazası açmış. Ve toptan gıda mağazasının adı da köksal toptan gıda koymuştur. <gülüyor> Türlen tırkalarla bu toplantı dükkanında hileyi hurdayı gayri ahlaki bir esnaflığa tenezzül edecek olan tacı. Kafasındaki hain planı uygulamak için kendi köylüsü olan gariban ve saf tabiyetli Hüsnü Efendi'yi yanına alarak... ...dükkanı zavallı adamın üzerine yapar. Böylece her türlü pisliği yapacak... ...ve bir suç unsuru durumunda... ...bu suç, bir şekilde zavallı Hüsnü Efendi'nin üzerine kalacaktır. <gülüyor> zavallı Hüsnü Efendi, büyük bir hüsnü niyetle... ...başına geleceklerden habersiz... ...ve bir haber söz konusu dükkanda Taci'nin yanına gelir. Selamünaleyküm Taci Efendi. Ooo! Hoş geldin Hüsnü Efendi. Bak Hüsnü Efendi... ...seninle çok önemli bir işe giriyoruz. Ben kolay kolay adam beğenmem bak, seni tam 2500 bin kişinin arasından merkezi yoklamayla seçtim, kıymetini, harbiyeni bil. Allah razı olsun paşa sadem, Kadir kıymet bilen ve Kadir inanır hayranı olan bendeniz, bu Kadir şınaslığınızı hiç unutmayacağım. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim, çalışacağım insanı yakından tanımak isterim, o yüzden seni bazı testlerden geçireceğim, hazır mısın? Ee, hazırım Paşa Zadim Evet işte testi şurda O testinin içinden geç ve buraya gel bakalım Ama bu testi çok küçük bunun içinden karınca bile geçmez Paşa Zadim ben de benim cümlede niye anlatım bozukluğu var diyorum oğlum ya Ne testisi lan Seni testlerden geçireceğim testlerden testlerden Hazır mısın? Ha hazırım Paşa Zadim Testimizin birinci suali şu Söyle bakalım Bu işe başladıktan sonra kendini nerede görüyorsun? Eee siz ne de isterseniz orda paşazadem. Aferin lan. İşte senden beklediğimde bu sadakat aferin. <gülüyor> Sağ olasınız Çok sakatatımdır. Sakatat mı? La oğlum ne sakatatı lan? Gel zekalı. Sadakat sadakat. Tamam ben de öyle diyorum işte. Sakatat. <gülüyor> evet tamam sakatat olsun sen. <gülüyor> evet. ilk testi büyük bir başarıyla geçtin. Çünkü beklediğimden de salakçık. <gülüyor> e, bu da çalışacağım insanda aradığım en birinci özelliktir benim. <gülüyor> Anlamadım Paşazade. Anlam, anlama anlama boşver. E, testimizin ikinci suali da şu. Söyle bakalım. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın üç şey ne olur? Issız e, adaya düşsem yanıma alacağım üç şey... E, ...televizyon, e, birinci televizyon... E, ...cep telefonum e, o da illa... ...ve laptop Paşazade. La oğlum manyak mısın? Düştüğün yer ıssız aday. Tatil köy lan! E, hiçbir hiç şey yok, su yok, hiçbir şey yok. Ne yapacaksın televizyonu bilgisayarına? Ha, haklısınız Paşa Zadem. O dediklerinizi şahlıma vermemişti. <gülüyor> evet, aferin. Bu soruyu da bilemedin. Zaten benim için önemli olan hiçbir şey bilememen. Bilmem anlatabildim mi? Hiçbir şey anlamadım Paşa <gülüyor> İşte sen de beni etkileyen de bu Hüsn Efendi. Senin bu yani duygularla hemden olman... ...o kadar maslahat güzarı bir durum vakayı ki... ...insanın hemen azıplayacağı geliyor. <gülüyor> Evet, taciz zavallı Hüsnü Efendi'nin hüsnü niyetinden faydalanarak ona öyle süslü ve letaifli sözler söyler ki... ...hüsnünün başı döner ve Taci'nin uzattığı belgeleri hemen oracıkla imzalar. İşte seni bu dükkanın sahibi yapacak belge burada. Belgeyi, seneye kat irtifadı, umum evraki teşrikanısını... <gülüyor> Neyse, neyse boş boşver şurayı imzaladın mı dükkan senin Lütfen efendim hadi bakalım. Vallahi hala inanamıyorum paşa sadem. Dün aç gezen ben şimdi bir dükkan sahibi oldum. Nereden nereye? Ee, şöyle işte işte attım imzayı. Evet. <gülüyor> dükkan senin haydi hayırlı olsun. Ben hiçbir şeye karışmam sadece kardan pay alırım tamam mı? Tamam efendim. Sizin bana yaptığınızı babam bana yapmadı. Hakkımı nasül ederim. Bir de sizin için şerefsizin, düzenbazın, sahtekarın... Ne <gülüyor> sesler! <gülüyor> Aferinyesiniz Paşa Sadem, kendimi tutamadım. Size o kadar hakaret ediyorlar ki... ...bu haksızlık karşısında isyan edeceğim geliyor. Desinler Hüsnücüğüm, desinler. Sen hiç taşlanan kavak ağacı gördün mü? Ee, görmedim. Niye görmedin? Niye? Kavak meyve vermez de ondan. Ha, hiçbir şey anlamadım. Langit kafalı meyvelerin ağaç taşlanır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ha. <gülüyor> Ama itiraf etmeliyim ki seni benim için vazgeçilmez kılanda işte bu gıt anlayışlı kafan. <gülüyor> <gülüyor> Evet Taci Efendi sonunda hain emellerine ulaşmış Toptan gıda işine girerek Ramazan stokçuluğuna başlamıştır Peki bundan sonra ne olacaktır Millet pirinç yiyebilecek mi Ramazanda stokçuluk yapmak caiz mi Futbolcular oruç tutmalı mı tutmamalı mı Hepsinin cevabı gelecek bölümde Türkiye Radyoları'nın tekrar arkası öbür gün komedi programı Perişan Efendim şu kadar Perişan Efendim Her gün çift saatlerde iftar ve son vaktinde dünya radyoda Yazan ben Ömer Pekin oynayanlar ben Ömer Pekin, Serpil Pekin, Serkan Üstürk Savaş bayındır teknik yapım ben Ömer Pekin <gülüyor> Dinleyin dinleyin ki lan Perişan Efendim Perişan Efendim, Perişan Efendim. Efendim. Türkiye Radyoları, Efendim. Türkiye Radyoları. Efendim. Türkiye Radyoları. Efendim. Perişan Efendim, Efendim. Efendim.